İstanbul'un en çok konuşulan e, konularından birini gündeme getireceğiz. Ulaşım konusu e, son zamanlarda... Özellikle de Marmara'yın alelace açılışı, üçüncü köprü nedeniyle Kuzey Ormanları'nın e, yok edilişi ve e, Marmara'yın yarattığı e, söylenen riskler e, ve tehlikeler e, ve hani top yökün hepimizin her gün yaşadığı bir ulaşım sorunuyla karşı karşıyayız. E, bunu bütüncül bir yaklaşımla ele almak istiyoruz. Bu nedenle de Eko IQ dergisi yazarlarından Seval Bülay. Konuğumuz. merhaba Sibel hoş geldiniz Selam aleyküm ee, şimdi İstanbul'un e, ulaşım sorunu e, nüfus artışı ile birlikte büyüyor ama sadece nüfus artışı ile bağlantılılamaz tabii ki ulaşım sorunu bir planlama sorunu söz konusu e, hükümet yerel yönetimler 3. köprü işte Marmaray Avrasya tüneli projelerinin e, İstanbul'un ulaşımını rahatlatacağını söylüyorlar Raylı sistemler tabii ki ulaşımda bir rahatlama getiriyor. Metronun hayatımızı kolaylaştırdığı bir gerçek tabii ki. Ama üçüncü köprünün trafiğe sadece trafiği rahatlatma, sadece yüzde üç etkisinin olacağı konusunda raporlar var, bilimsel raporlar. Üstelik İstanbul nüfusuna da yedi milyonluk bir ek getireceği karayollarının raporuyla belirlenmiş durumda söyleniyor. Bu noktada e sence bu projelerin bir ihtiyaçtan, bu, bu projeler bir ihtiyaçtan mı kaynaklanıyor? Ne düşünüyorsun e, gerçekten söylendiği gibi bir ihtiyaç mı yoksa başka bir ihtiyaca mı yönelmeliyiz? Şimdi e, özellikle bahsettiğin bu üçüncü köprü Marmaray ve Avrasya tüneline baktığımızda bir kere Marmaray'ı bir ayırmamız gerekiyor. Günde bir buçuk milyon kişiyi taşıyan ve özellikle hani bir şişe ağzı olan... ...köprüleri yani Avrupa Asya geçişini rahatlatması açısından Marmaray önemli bir proje. Hı hı. Ee, ve kesinlikle kent ulaşımının rahatlatması konusunu ayrıca belki almak evet. lazım ama... ...kesinlikle bir kere iki kıta arasında yolculuk yapmak isteyenlerin yolculuğunu hızlandıracak. Ondan hiç şüphemiz yok. Fakat diğer iki projeye baktığımızda bunlar tam tersi. Hı hı. E, hatta şöyle diyeyim e, ben Avrasya Tüneli üzerinde çok çalışma yaptım. Çünkü tarihi yarımada da e, çok çalışmalarımız oldu. E, Avrasya Tüneli'nin web sitesine girdiğimizde çok hı hı. enteresan. Bu projenin ileride İstanbul'da trafiğin artmasına neden olacak diye açık açık yazıyor. <gülüyor> Şimdi bunun yanı sıra kendi web siteleri kendi web sitesinde bunu yazıyor. Daha yerde bulup gösterebilirim evet. de. Aha. Şimdi çok enteresan Avrasya tüneli Marmaray'la aynı koridor üzerinde. Şimdi sen Marmaray projesiyle bir buçuk milyon insanı burada taşıyacağım diyorsun hı hı. ve bir şekilde verdiğin ikinci bir mesaj dani da Arabanla gelme. Evet. O zaman kalkıp. Buna paralel sadece birkaç kilometre e, paralelinde ikinci bir araba projesine ne gerek var? Yani bunu ben anlamakta gerçekten çok zorlanıyorum. Evet. Bir kere bir e, milyar doların üzerinde para harcanacak. E, i̇kincisi tarih, tarihi yarımadadaki dokuya ciddi zarar vereceksin. Hem e, ses kirliliği, hı hı. hem emisyonlardan kaynaklanan kirliliği. Ayrıca da ne kadar derlerse desinler hani diyorlar ki işte Avrasya tüneli trafiğinin tarihi yaramadaya girmesine izin vermeyeceğiz. Trafik su gibidir. Sen istediğin kadar engellemeye hı. çalış. yani. Bulunacak hı. ve girecek. Zaten bir taraftan çok ciddi bir yayalaştırma evet. var. Yani bununla ters düşen bir çalışma, bir proje. Ve İstanbul'da çok ciddi bir yeşil alan sıkıntısı yaşıyoruz. Evet. Avrasya Tüneli yapıldığında <gülüyor> o şu anda o çatladı kapıdan itibaren olan o sahil parkı kullanılamaz hale gelecek. Yani 100 bin araba, 21 günde 24 milyon, milyon, bir günde 24 milyon yolculuğun yapıldığı bir şehirde. Yüz bin araba on beş kilometre gitsin diye bu projenin yapılması bence bir facia. Yani hiçbir şekilde bunu izah etmek mümkün değil. <gülüyor> yani yönetime bak Peki bununla Hı? ilgili şimdi evet yani bir katılımcı demokrasiden söz ediyoruz. Yani belediye bunu karar alıyor yapıyor ya da Ulaşım, Ulaştırma Bakanlığı. Ee, bizim... Halk olarak ya bu projeye ihtiyacımız yok ya da neyse sivil toplum kuruluşları bir dava açma süreci ya da bir biz bu proje istemiyoruz bu proje gereksiz dendiğinde ne oluyor ya da dendi mi ne tür bir şey yapıldı bu konuda bir karşı çıkış ya da bu projeye ihtiyaç yok aslında bu projeye hmm. çok pardon çok fazla karşı çıkış da olmadı. Hmm. Çünkü o kadar çok karşı çıkılacak proje çok, var ki evet, her şeyden doğru. önce 3. Köprü, köprü inanılmaz korkunç. enerjimizi aldı ve doğru. maalesef her yerde aynı kişileri görüyoruz. Ancak bu kadar ne yetişebiliyoruz. Ee, ...insanlar... ...yanlış bilgilendiriliyor... Ee, ...yani... Bir ...galiba en önemlisi bari. bu değil mi bilgilendirme... ...yani İstanbul halkı sanki 3. köprü... ...gerekliymiş, bir, ne olacaksan... ...2. köprü yapılmazsa sanki hayatları bir şekilde... <gülüyor> ...kabusa dönecekmiş gibi... ...bazıları gerçekten evet, böyle evet. düşünüyorlar... ...yani evet. anlattığınızda anlıyorlar ama... ...yani bir bilgilendirme konusunda da... ...işte Kuzey Ormanları savunması bu konuda... ...gerçekten çok ciddi çalışmalar Hı. yapıyor... ...başka sivil toplum kuruluşları da... Ee, bu projenin yaratacağı sorunları az çok aslında söyledin ama Üçüncü Köprü'den bir daha bir bahsedersek yaratacağı sorunlar hı hı. konusunda Avrasya konusunda söyledin ama. Şimdi Üçüncü Köprü'ye gelince aslında o konuya geçmeden önce bu hı hı. hani halkı bilgilendirme evet. konusu var ya o çok çok önemli ve o aslında temelde bir demokrasi sorunu hı hı. yani biz halk olarak henüz kamu görevlilerinden hesap sormayı öğrenemedik veyahut da şimdilik onu ya da nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. bilmiyoruz. Yani bu bir süreç ama hani Türkiye'de özellikle İstanbul'da sivil toplum kuruluşlarının artması, bir gezi parkı olayının olabilmesi bütün bunlar yani ileriye dönük güzel göstergeler. Şimdi bu konuda bu seçimlere kadar olan süreç çok önemli. Çok. Bir de tabii basın ayağı çok önemli. Hı hı. Maalesef bugün Türkiye'de basın bu konuda çok zayıf. Çünkü zaten bilinçli olan insanların okuduğu gazeteler, dinledikleri radyo istasyonları falan zaten biz bilinçliyiz. Evet. Ve bilinçli olanlar bilinçlilerle konuşuyor ama o sesler maalesef günlük çoğunluğun okuduğu gazetelere vesaire yansıma fırsatı bulmuyor. Dolayısıyla evet. bunun özünde bir demokrasi sorunu yatıyor. Şimdi evet. üçüncü köprüye gelince e, bunun hiçbir şekilde bir ihtiyaçtan kaynaklandığını söylemek mümkün değil. Bunun da en basit göstergesi buyur haritayı aç. ...bugün orada ne ciddi yerleşim bölgeleri var... ...ne ciddi iş alanları var... ...hatta ve hatta... E, ...şeye baktım ben... ...İstanbul Ulaşım Master Plan'ı... ...bu ana plan... ...ve o plan... E, ...yanılmıyorsam... ...2010-2023 sürecini kapsıyor... Evet. E, ...çok ciddi bir çalışma... ...çok ciddi bir paralar harcanarak gerçekleşen bir çalışma... ...ve 2023'e bakıyorsunuz... ...orada... Arz ve talep hatları belli oluyor. Yani insanlar nereden nerede yolculuk yapacaklar ve üçüncü köprünün olduğu yerde hiçbir şey görmüyorsun. Evet, hiçbir şey görmüyorsun. Gelecekte buna ihtiyaç yok. Yani bugünkü durum değişmezse. E bugün bakalım bugün üçüncü köprü olsa hangi birimiz ay birinci köprü tıkanmış ben 20 kilometre kuzeye gideyim köprüyü geçeyim yapmayacağız yani evet. hatta bunun... ikinci köprüye bile insanlar gitmiyoruz. birinci köprü tıkanınca gitmeyebiliyorlar yani. evet, gidemiyorlar hatta, gidemiyor. hatta yani. e, zaten anlamı yok yani oraya gidinceye kadar ben zaten ne kadar tıkalı olsa karşıya geçeceğim dolayısıyla üçüncü köprünün kent içi ulaşımla bir ilgisi yok e, şey çok eğlenceli e, belediye yetkililerinden hmm. biri bir sunumda 3. Boğaz Köprüsü ağır taşı trafiğinin kent içi trafikten çekilmesine hedeflendiğini söylüyor. Fakat aynı yetkililer Tekirdağ'dan Roro gemileriyle günde 8 bin tır ve kamyonun İstanbul trafiğinden çekilmesi planlamakta olduğunu söylüyor. Yani bu e, göya 3. Köprünün nedenlerinden birini aslında hiç İstanbul trafiğine sokmaya gerek yok. Tekirdağ, Mudanya, Tekirdağ, Derince evet. vesaire Hatlar zaten var. Yani bu kadar var. deniz yolunu kullanabilecekken, bu kadar elimizde fırsat varken neredeyse deniz yolunu ıı, dışlamaya başlamışız. Geçen gün öğrendim. İzmir feribotu vardı eskiden bizim bildiğimiz. Hı hı. Kaldırılmış mesela yani... Hı. Ee, ne yazık ki bu karayolu politikası e, hala canımızı yakmaya devam ediyor. Ee... Ama bu karayolu politikasından da öte Yok, bir şey. Ki, evet. Çünkü ne Aynı diyorum, zamanda yani... yapıla, İstanbul'un yapılaşması, tabii. belli inşaat alanlarının evet. açılması. evet. Ve ben bu, bugün ilk kez bir ilanda duydum. İşte üçüncü köprü, üçüncü hava yamanı açıldığında işte buradan bilmem ne çok rahat işte falanca şirketin sitelerinden hmm. İstanbul şöyle olacak böyle oldu. Başladı bilen başladılar evet ee, bu, evet bilinen bir senaryo aslında ne yazık ki e, aynı senaryoyu bir şekilde e, aslında ikinci köprü de benzer bir şekilde oldu ben hatırlıyorum e, ikinci köprü açılmadan Önceki zamanı ve açıldığı zamanı ilk açıldığı zamanları hatırlıyorum bir tane iki ta saatte bir tane araba geçerdi. Hatta çok iyi hatırlıyorum Güneş gazetesinde o zaman ben Güneş gazetesindeydim. E, muhabir arkadaşlarım üçüncü, ikinci köprünün üzerine hiç araba geçmiyor kullanılmıyor diye gece kondu yapmışlardı bir gece <gülüyor> ortasına. Yani o zaman kullanılmayan ihtiyaç o nasıl doldu ve sanki ihtiyaçmış gibi. Ee, bir şekilde e, gösterildi ne yazık ki e, aslında ikinci köprüye de ihtiyaç yoktu başka bir şekilde halledilebilirdi tabii ki bir yana kent planları ile de ilgili geleceğiz e, onları da konuşacağız bir müzik arası verelim e, Arcade Fire'dan You Already Know adlı parçayı dinleyeceğiz. We have Evet sürdürülebilir ulaşım derneği kurucusu ve yönetim kurulu üyesi ve Eko IQ yazarlarından Sibel Bülayla e, İstanbul ve ulaşım sorunu nasıl çözülür e, ve şu andaki projelerle ilgili konuşmaya devam ediyoruz. Peki Sibel İstanbul trafiğinin rahatlaması için ya da e, şöyle söyleyeyim İstanbul'da rahat ulaşabilmemiz için? Ee, ulaşım çözümleri neler, neler önerirsin? Şimdi, Alternatifler neler? Alternatif. Ee, şimdi her şeyden önce trafiğin rahatlamasıyla e, ulaşımı ayırmamız lazım. Hmm. Bir kere e, kent içinde hiçbir zaman e, araba akışını veya trafiği rahatlatamazsın. Hatta... E, İstanbul'un eski Ulaşım Daire Başkanlarından biri bir zamanlar işte İstanbul ulaşımına 100 küsür 114 tane minne diye bir proje vardı. ve o zamanın Ulaşım Daire Başkanı araç trafiği akışını rahatlatalım sonra toplu taşımaya odaklanacağız demişti. Yani bu hmm. hiçbir zaman Olmuştur. hiçbir yerde gerçekleşmeyecek bir şey yani e, kent içinde alan e, sınırlı ısrarla hmm. arabamla ben şehir merkezine geleceğim diyorsan trafiğe gireceksin yani bunu rahatlatmak söz konusu değil buna harcanan para da yanlış hmm. yani önemli olan bizim odaklanmamız gereken ulaşımı nasıl e, rahatlatmak diyeceğiz. değil hmm. sağlamak evet hmm. do tam doğru kelime o. Hmm. Bu konuda da yani trafik akışını rahatlatma şey var. Londra, Stockholm, Singapur hani buralarda bir trafik sıkışıklığı ücretlendirmesi var ama şimdilik anladığım kareleriyle o zaten İstanbul için söz konusu diye çok ciddi bir yatırım vesaire vesaire ama hani bunun dışında trafik rahatlamaz Oke okay. o zaman ulaşımı iyileştirmeye odaklanmak lazım hı hı. şimdi e, biz e, ulaşım derneğinde 6-7 sene önce bir emisyon çalışması yaptık ve bu arada trafik akışının hızlarını da ölçme fırsatımız oldu hı hı. ve pik saatlerde yani insanların öğrencilerin sabah ve akşam işe okula gidip ve geliş saatlerinde İETT otobüslerinin saatte 7-8 kilometre hız yapabildiğini gördük. Yani o trafiğin içinde sıkışıp kalıyor. Hı hı. Ama şeye bakıyoruz e, otobüse ayrı koridor açarak e, örneğin hı hı. bir metrobüs sistemi evet. bir anda hızını saatte 40 kilometreye çıkarttı. çıkardı. O 40 hı hı. kilometreye şey de dahil. Yani duraklarda duruş kalkışlar falan da dahil. Yani bir anda hı hı. sen o ulaşımı hızlandırabiliyorsun ve bu sayede insanlar ciddi zaman kazanıyorlar. Evet. Ee, aynı şekilde işte. Yani e, tercihli yol. Tercihli hı hı. yol. Tercihli yol. Hı hı. Zaten e, Avrupa'daki kent bakarsanız hı hı. otobüs. ...taksi ve bisikletlerin paylaştığı tercihli yollar ağırlıklı. Hı hı. Veyahut da işte tramvay hatları vesaire. Yani bu, bu çok önemli. Şeye odaklanman lazım. Şimdi bakın bir şeritte bir saatte 1800 araba yol alabilir. Hı hı. İstanbul'da aşağı yukarı araba başına bir buçuk kişi düşüyor. Yani bu demektir ki sen bir şeritte 2700 hı hı. kişi taşıyabilirsin saatte. Evet. Trambaya baktığında, bugün metrobüsü baktığında bir şeritte saatte 30 bin kişi taşıyorsun. Hmm. Yani 11 misli insan taşıyabiliyorsun. Dolayısıyla çok çok hızlandırmış oluyorsun. Metroya geldiğimizde saatte 60 bin kişi taşıma kapasitesi olan bir sistem. Dolayısıyla hani bizim e, ne yapmamız gerektiği sorusunun birinci cevabı bir kere kent merkezine özel araç girmeyecek. Hımm. Bu, bu artık e, tartışmasız ve şeye bakıyorsun yaşam kalitesi yüksek kentlere baktığında bunu görüyorsun. Yani kent merkezleri insan odaklı oluyorlar. Hı hı. Diğer taraftan e, bizim mesela çok şanslıyız İstanbul'da halkımızın yüzde 45'i yürüyor. Bu oranı korumamız lazım. Bunun için de yaya altyapısına yatırım yapmak lazım. Hı hı. Son olarak ve en altı çizilmesi gereken yatırım ağırlığı hızlı toplu taşıma, kaliteli tıp, toplu taşımaya yapılması hı hı. şart. Hı hı. Ee, bu yatırımları yaparken ben bir konuyu vurgulamak istiyorum. Lütfen. Sürdürülebilirlikten de bahsederken Lütfen. hep böyle çevre diyoruz, ekonomi diyoruz ama bugün burada... Özellikle İstanbul'daki ulaşım yatırımlarında ciddi bir sosyal adaletsizlik de söz konusu. Ee, dediğim gibi halkın yüzde 45'i yürüyor. Yüzde 41'i toplu taşıma kullanıyor. Yüzde <gülüyor> 16'sı özel araba kullanıyor. İnanılmaz. Bir örnek olarak 7 tepeye 7 tünel projesini alalım. O proje 225 milyona mal oldu iki tünel. Ee, günde 80 bin araç kullanıyor. Yani 120 bin kişi. Bunu ben hesap ettim İstanbul'da. ...bir günde 24 milyon... ...yolculuk yapılıyor. Yani bu... To, ...İstanbul'un toplam yolculuğunun... ...0,03... Yüzde, ...yüzde... ...üçte biri bile değil. Yani yüzde yarısı bile değil. Yani korkunç... Hı -hı. ...düşük bir rakam. Kalkıp buna... ...225 milyon lira harcamışız. Aynı tarafta, aşağı yukarı... ...aynı maliyette... ...Avcılar Söğütlü Çeşme Metrobüs... ...hattı oh. yapıldı. Günde 600 bin... ...kişi taşıyor. Hı -hı. Şimdi... Bu çok ciddi bir yatırım biz niye kalkıp bu kadar büyük bir yatırımı Yeditepe'ye 7, 7 tünel gibi sadece 80 bin arabayı ihtiyacını karşılayacak bir projeye yatırıyoruz. Aynı şekilde Avrasya Tüneli'ne 1 milyar dolar oraya yatacak 100 bin araç geçsin diye bu 24 milyon yolculuğun yapıldığı bir kentte. İnanılmaz rakamlar gerçekten bunlar yani. ve yani sadece bunları bile insanlar okusa görse bir şekilde e, ne yapabilecekleri ya da neyi aslında e, yerel yönetimlerde hangi alternatif ulaşım projelerini e, ortaya koyan adayları seçebilecekleri konusunda daha dikkatli olurlar diye düşünüyorum insanlar hmm. bunu da talep etmemiz gerekiyor zaten tabii, bir yandan tabii. peki sadece ulaşımı halletmek yeterli mi ee, kentin de yaşanabilir bir kent olması yani hepsi birbirle bir bütün değil mi tabii ki tabii ki bir kere Kentin ulaşım planlamasını yaparken öncelikle kendimize şunu sormamız lazım. Yani biz insan odaklı bir kent mi amaçlıyoruz, araç odaklı bir kent mi? Aslında ben uzun süre araç odaklı de ne olduğundan çok emin değildim ama... ...çok şükür Melih Gökçek sayesinde Ankara'ya gittim <gülüyor> ve şöyle bir dam diye. <gülüyor> yani ne olduğunu anladım. Anladım. Yani, yani. yani anlamamak mümkün evet. değil. Adam öyle şeyler yapmış ki koskocaman yollar tek bir yaya geçtiği yok. Ve şey görüyorsun, böyle pusetli anneler karşıdan karşı. Aşıya böyle önümü göze alarak geçiyor falan yani dolayısıyla bir kent vizyonun olması lazım Hı -hı. şimdi tam da seçimler artık Hı -hı. arifesindeyiz hani vatandaş olarak ne yapabiliriz bir kere adaylardan kent için vizyonları ne bunu bir öğrenelim. Evet. Mesela en basitinden son birkaç ay içinde Paris, Nantes, Frankfurt ve Miami' görme fırsatı oldum. Hepsinde, hepsinde Hı -hı. ama nehir kenarı olsun, deniz kenarı olsun, trafik kaldırılmış ve şey halka açık kamu alanları yaratılmış. Paris'te, o Sol'da. Evet. Tamamen trafik kalkmış. Ee, bu hani kent vizyonunun ne? Bunu Hı -hı. bir öğrenmek lazım. Bir. İkincisi ben Sayın Topbaş'a hakikaten sormak isterim. Yani bu Tepe 7 ye, tünel projesinin yatırımının nasıl izah edebiliyor? Hı -hı. Buraya yapılan yatırım İstanbul trafiğine ne gibi katkısı oldu? Bu evet. karar süreci neydi? Avrasya tüneli gerçekten gerekli mi değil mi? Bunu bir açık açık konuşsak. Evet. Bir anlatsa evet. bize. Evet. evet. Evet, ee, Gerçekten bu soruların çok ciddi bir şekilde cevaplanması gerekiyor Buradan sormuş olalım, olalım. <gülüyor> Kendilerine Peki ee, cevap gelir Umarım Umuyorum evet. ee, Çok teşekkürler Sibel ee, Eklemek istediğin bir şey varsa Son bir dakikamız var herhalde Ek olarak neler söylemek istedim. Ee, geçen istersin? hafta bir toplantıya katıldım. Hı hı. Bu 2015 sonrası kalkınma hedefleri ne olmalıdır diye. Sayın Topbaş orada da konuşmacıydı. Çok güzel bir Mevlana'nın deyişiyle açılışı yaptı. Geleceğin dünyasını bugünkü nesiller hazırlar diye bir deyimle giriş yaptı. O zaman kendisine sormak istiyorum. Bugün İstanbul'un kuzey ormanlarını yok ederek biz İstanbul için nasıl bir gelecek hazırlıyoruz? Nasıl bir vizyonu var? Onu bir öğrenmek isterim. Evet, buradan Kadir Topbaş'a sorular birikti kendisine. <gülüyor> Umarım bu programı da dinliyordur. Kendisine sormuş olalım. Çok teşekkürler, ağzına sağlık. Ben çok teşekkür ee, ediyorum. Evet, çok teşekkürler ağzına sağlık katıldığın için. Her zaman olduğu gibi programımızı sizi yüzde yüz ekolojik pazarlara davet ederek kapatmak istiyoruz. Cuma günleri, yani bugün Bakırköy'de cumartesi günleri... Şişli ve Beylikdüzü'nde pazar günleri de Kartal'da kuruluyor %100 ekolojik pazarlar. Üreticiden tüketiciye doğrudan sağlıklı bir ürün aktarımı oluyor bu pazarlarda. Hem de sağlıklı beslenmek için çok güzel sohbetler de oluyor. Hepinizi bekliyoruz. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın. Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam Hazırlayan ve sunan Buğday ekibi. Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Gamze Solmaz'a teşekkür ederiz. There's going to be a very hot session this afternoon. This session is about to begin. begin. Açık Radyo dinleyicisi Gamze Solmaz'a teşekkür ederiz.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 Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Açık Radyo. Sevgili dinleyiciler, Cuma Adlı Adamlar programında bu hafta 16 Kasım 2007 tarihli programı tekrar yayınlıyoruz. Cuma Adlı Adamlar Hazırlayan ve sunanlar Halil Tuhanlı ve Ömer Madra Desteği için açık radyo dinleyicisi Faruk Eczacıbaşı'na teşekkür ederiz. Merhaba Lül hoş geldin. Teşekkürler. Bugün yine istersen bu içinde yaşadığımız sistemin daha doğrusu ismini de kullanalım. Kapitalist sistemin neo liberal, neoliberal küreselleşmenin başımıza açtığı dertlerden, sonuçlardan, sorunlardan söz edelim ama sıfır da yakınmak da Tek başına bir şey, sonuç tabii, doğurmuyor. Tabii. Bir örgütlenmek. insanların bu sistemden hoşnutsuz olan insanların iradelerini bir şekilde etkili biçimde e, geçerli kılmaları, irade bir e, müdahalede bulunmaları gerekiyor. Biraz onun üzere düşünüyorum ama zaten programlarımızda çoğu kez e, konu edindiğimiz bir şey bu. Yani evet, nasıl baş edebiliriz? Evet. E, bir kere sistem, dünya... E, Sistemi yani 15. yüzyıldan bu yana kurulmuş 600 yıllık bir geçmişi olan bir sistem var karşımızda bu çok e, kuvvetli bir oldukça kuvvetli bir sistem olduğunu e, kabul etmemiz gerekiyor. E, ama zaman zaman kendi krizde derin krizlerde yaşayan ve bu krizlerinde aşabilen bir sistem aslında. Ama açtığında da e, bu faturayı hep yoksullar e, ödüyorlar. Yani e, çevreye Merkez ülkelerden, merkezlerden e, çevreye yayıyor ve e, sonuçları en ağır bunalımın sonuçlarını çevredeki insanlar e, yaşıyorlar. E, Victoria döneminin sanayileşmenin başlangıcında olduğu gibi belki merkez ülkelerde Londra'da daha başka Avrupa'nın kentlerinde çocuk işçiler sefalet koşullarında çalıştırılmıyorlar. Ama çevrelerde çalışıyorlar Günde 1 dolara, 2 dolara çalışılan çocuk işçiler var. Bir de sistemin tabii ki etkileri her alanda... Ve birbirine bağlı. Ekonomik krizi var, ekolojik krizi var, toplumsal krizi var, siyasal krizi var. Ee, işte ekolojik ve yıkıma götüren, doğa üzerindeki tahakküm kurma girişimlerinin nerede bizi nerelere geçirdiğini günbegün gün yaşıyoruz. Ee, ekonomik krizler var. Yoksulluk sınırında, açlık sınırında su bulamayan insanlar var. Kulübelerde yaşayanlar var. Geç, göçmen olarak geçici çadırların içerisinde yaşayan insanlar var. Ve ne zaman konuta kavuşabileceklerini hiçbir zaman bilemiyoruz. Ee, liberal devletin e, bir meşruiyet krizi var. Demokrasinin bir krizi var. Demokratik hak ve özgürlüklerin tehlikeye girme, tekrar geri alınması, onlardan geri adım atılması söz konusu. Ama bütün bunlar birbirine bağlı. Evet. Ee, ekolojik felaketi durdurmak için e, çocuk işçilerin, kadınların sorunlarını da ayrı düşünemeyiz. Herkes birbirine bir ittifak yapmak zorunda. Bunun üst, sistemin üstesinden evet. gelebilmek için. Dolayısıyla sistem, bir dünya sistemi ise kapitalizm ona karşı da mücadelenin küresel olarak verilmesi, küresel boyutta verilmesi gerekir. Ama bu, değişik alanlarda etkinli olan, mücadele yürüten grupların bir ortak dil bulmaları gerekiyor. İnsan, şimdiye kadar verilmiş mi Mücadelelerde de aslında deneyimleri de var. E, deneyimlerinden insanların... E, yani mücadele edenlerin, bütün zamanların hoşçutsuzlarının, birbirlerinin deneyiminde öğrenecek çok şeyleri var. Kadın haklarından 19. yüzyıldan beri yürütülen o feministlerin, suffrage hareketinin yürüttüğü o mücadelenin zaman zaman yükselen, zaman zaman alçalan o dalganın, feminist dalgadan işçi sınıfının öğrenecek çok şey var. Kurum, de başta devlet olmak üzere diğer kurumların baskı altında, tahakküm altında tutan kurumların çok ra daha radikal eleştirisini yapmış olan anarşist ...diğer solun öğrenecek çok şey var. Dolayısıyla deneyimlerimizi paylaşmak ve ortak bir dil bulmak zorundayız. Şimdi benim burada biraz da bunları söylerken... ...John Sambon, Sambon Matsu'nun Modern prensinden de biraz yola çıktım. Orada hem olumlu şeyler söylüyor de eleştirilebilecek şeyler de söylüyor kanımca. Ama orada başlangıçta bütün İbrahimi dinlerin... Evrensel olma iddialarında olduklarını ve insanları da bir anlamda Babil kulesine yani o ayrışmadan ortak bir dil konuştukları döneme götürmeye zorla, amaçladıklarını söylüyor. Aydınlanmanın bu dinlerin idealini sekülerleştirdiğini ama yine de insanları ortak bir zeminde buluşturmayı idealini koruduğunu söylüyor. Tabii burada dikkat edilmesi gereken bir şey var. Yani bir siyasi dil konuşurken, o mücadele ederken konuşacağımız dil farklılıklarımızda bastırılmamalı. Onu da kabul etmeliyiz. Burada bu çok kolay bir şey değil dediğim gibi. Yani 15. yüzyıldan bu yana süregelen ve sistem kendisinin krizlerini de birilerine ödeterek, birilerini daha da yoksullaştırarak, daha da durumlarının sefalet içine sokarak aşabilen bir sistem var. Dolayısıyla söz konusu durum önümüzdeki gelecek çağların, yüzyılların toplumunu biçimlendirme biçimlendirme soru, sorunu. Ama bu kriz dönemlerinin şöyle bir özelliği var. İnsanların yani yoksulların, hoşnutsuz olanlar, o sözcük kullanmayı tercih edeceğim, müdahale edebildikleri bir dönem. Yani hassas oldukları, o devletin, liberal toplumun, liberal devletin... Kriz yaşadıkları dönemde müda iradi müdahalelerde de açık oldukları şeyler. Yani toplumun denetiminin disiplinin biraz elden kaçtığı kitleleri de ki, tam olarak ki, denetleyemediğiniz bir durum. Ama bunun tersi de söz konusu. Yani ırkçılığın da yükseldi. Ee, arkayık güçlerin de denetimde, iradi denetimde bu, iradelerini dayatabilecekleri bir şey, Hı -hı. kriz dönemde. De Demokratik hakların kazanılmış olanların da, da onları geri almak isteyebilirler. Kendi o reaksiyonel güçlerde sadece değişik iste, değişim isteyen güçler to, sistemi değiştirmek daha insani bir gelecek için mücadelen güçler değil. Tam aksine e, reaksiyonel güçler de etkili olabilir. Dolayısıyla Wallerstein'in de Söylediği gibi çok çetin bir çarpışma dönemi var aslında günümüzde. Bunun bu böyle olması pek iyi değil. Ama bazen de kaçınılmaz oluyor böyle bir durum. Yani diyalog imkanının bile ortadan kalktığı bir şey. Karşındakini o arkaik güçlere kendini ifade edemediğin sözleşmelerle artık insanların mevcut durumun yürümediği bir dönem o bir aşamaya geliyor. Ve burada dediğim gibi e, mücadelenin, burada şiddeti değil diyorum ama ancak reformları da aşan radikal değişikliklerle sistemin değişebileceğini daha insani, Sartre'ın da dediği gibi insani bir gelecek kurabilmek için biraz daha radikal bir tavırları gerektiren bir döneme girmiş bulunuyoruz. Evet yani tartışma platformunu aslında aynı zamanda bir örgütlenme, eee evet, küresel mesela. çapta bir e, örgütlenmenin bir parçası olacak şekilde evet. düşünmek lazım herhalde. Tabii yani bu ama bu örgütlenme eski solun, ortodoks solun örgütlenmelerinden Değil. de olmaması gerektiği de bir kesin. Onların başarılı olamadığı da bir kesin. Yani onlar e, bu sisteminin e, çok fazla bir Demin onu söylemek istedim yani herkesin deneyiminden öğrenebileceğimiz çok şeyler var var derken onu söylemek istedim. Üretim araçları üzerindeki özel mülkiyetin kaldırılmasıyla sorunların çözülmediği anlaşılıyor. Bun, bu kadar basit değilmiş. Onu, geçmiş deneyimler bunları da anlattı. Deneyimlerimizin içinde bunlar da var. Evet, belki bu, en önemli çıkarılacak derslerden bir tanesi çok biraz indirgemeci bayağı hatta evet, biraz evet. değil indirgeyici bir yaklaşımla işte birkaç basit diyebileceğim formülle bütün toplumsal düzeni yeniden şekillenebileceği, evet. alt üst edilebileceği evet. ve yerine ayakları üzerine oturtulabileceği düşünülüyordu. Pek öyle değilmiş. Evet, 1960'lardaki yani yükselen o e, e, muhalefet dalgasının zaten önüne koyduğu gündemine aldığı sorunlardan bir tanesi buydu. Evet kapitalist sisteme karşı çıkarken şimdiye deyin kapitalizmi değiştirmek için yapılan girişimlerin de neden başarısız olduğunu bize sorgulanmıştı. O yöndeki sol ortodoksluklara karşı da bir karşı çıkıştı örgütlenme biçiminde. Oradaki talepler herhangi yerleşik bir örgüt içerisinde dile getirilmemişti. Şimdi şöyle bir şey de var tabi sosyalizm sol düşünce bilimsel olmak adına ütopyacı görüşlerinden vazgeç Vazgeçer, ...vazgeçti... Romantizmi de sırt döndü... ...aslında biraz romantizm... ...dünyayı değiştirmek isteyenler şöyle ya da böyle biraz romantizme dayanırlar... ...bu romantik bir düşüncedir romantizmle uzaklaşmak insanı şey olarak duygusal bir duyusal bir varlık olarak tanımlamıyorsun o zaman. Sadece rasyonel bir varlık olarak tanımlıyorsun. Bu çok önemli. duygusal bir varlık duyusal bir varlık olarak tanımladığında insanın empati duygusu olduğunu da söylemek istiyorsun. Bir de şu da var. Yani yoksunluğundan insanlar, yoksulluğu çeken insanlar, acı çeken insanlar sadece onları sistemi değiştirme iradesini dayatmıyor, bilinçlenmiyorlar maalesef. Bunu geçmiş deneyimler bunu da öğretti biraz hiç onların durumunu izleyerek empati duygusuyla da insanlar sisteme karşı çıkıyorlar. Bu da bir başka çelişkili gibi görünebilir ama bir gerçek bu, bu, geçmişin deneyimleri bize bunu öğretiyor. Evet bir de belki şey de ilave edilebilir bir küçük parantez açmam uygun olursa burada yani bize bu iktisatçıların genel olarak ta Adam Smith'ten bu yana işte iktisat üzerine düşünmüş Malthusların evet. Ricardo'ların falan neoklasik ya da klasik pardon neo değil klasik iktisatçıların düzeni ona ilişkin bir şey söylediğin zaman gerçek dünyaya ayağın basmamış gibi evet, oluyorsun. Evet. Yani sen boş, boş ver onu da şimdi gerçeklerden bahsedelim diye. Şimdi Hı -hı. çevreden mesela büyük bir evet. çevre ve iklim krizi gelirken karşımıza bundan bahsetmek maliyetleri bunun ama topluma işte yoksullara biyo yakıtlar evet. yani bilmem ne muazzam bir maliyeti olacak diye konuştuğun zaman şöyle de bir karşı argüman var işte sen onlardan şimdi boş ver biz bu iktisat biliminin söylediği şeyler işte kar sahiki motivasyonu şu bu biz biliyoruz gerçek real değil senin söylediklerin romantizm deyince aklıma geldi işte bu bu ikisinin birleşmemesi ve giderek birbirinden kopması çok büyük bir felaketle sonuçlandırabilir dünyayı da. Yani asıl çevreden bahsetmek, gerçek bir krizden bahsetmek gerçekçiliktir. Evet, tabii, romantizm tabii. değil ama romantizm olarak bakılıyor. Evet. Ya sizin işte ne diyorsun şimdi küresel evet. ısınma, iklim değişikliği filan. Teknik, teknolojiyi reddetmek Evet. E, e, yani luditler gibi e, filan e, da anıyorlar. Yani evet. belki e, daha ağır sözcükler kullanacaklar onu kullanmıyorlar ama naif Evet onlar çünkü bütün evet. gidişatı biliyorlar. Sadi akıl her şeye egemen kılmaya evet. çalışıyorlar. Evet. O araçsal akıl evet. yani müthiş bir şey o. Ve bu, bu kopukluğu gideremezsek e, çok ciddi bir krizin içine yani adalet duygusu mesela işte yoksullar. Yani bir şeyi görüyoruz mesela Kanarya adası açıklarında batan bir evet. batan da değil. Teknenin yakıtı bitiyor evet. göçmenlerin ve ellisi Açlıktan ve susuzluktan evet. ölüyor. Arkadaşları da suya bırakıyorlar göçmenlerin evet. böyle. E, kenarda bir yerde de belki birileri de seyrediyordur evet. güneşlenirken. Aa ne oluyor evet. orada falan diye. Yani böyle evet. bir kopma var. Evet. Hangisi gerçekçi bunların evet. yani? Zaten sistem hep gerçekçilik dayatıyor yani. Sosyalizm de bir tanesi maalesef var. Fazlasıyla gerçekçi oldu. Yani. Çok... Örgütlenmede. E, şimdi daha sonra da onu söyleyecektim. Ütopyacılıktan uzaklaştığı bilimsel olma savında olduğu müddetçe de e, gerçekçiliğin... E, ...tuzağına düşüyor... ...gerçekçiliğin dar kalıpları içerisinde sıkışıp kalıyor... ...ne yapmalı mesela... ...çok gerçekçi bir kitaptır... ...gerçekçi bir çalışmadır... ...ondaki örgütlenme... ...oradaki şeyi, iktidarı ele geçirme biçimleri... Ama evet. bunlar, ...Lenin'in... Evet, evet. <gülüyor> ...ama bunlar şey değil... ...insanlığın yani o Sartre'nin söylediği... ...insani bir... ...yeni bir insanlık imgesi yaratamadılar... ...çok yani ...gulakları... ...o gerçekçi politikalar gulaklarla sonuçlandı... Kapitalizmin... E radikal bir dönüşümü gerçekleştirmek bir yana başka bir otoriter bir sistemin kurulmasına yerleşmesine ve nihayetinde yıkılmasına yol açtı. Zaten 60'ın en büyük 1960'ların en büyük özelliklerinden bir tanesi Romantizmi politikaya geri getirmek, sol politikaya geri getirmekti. O, bütün, o hep söylüyoruz. Örgütlenme biçimleri olsun, sloganlarıyla olsun. Yani politikalar biraz akılla değil, biraz da düş gücüyle yapılır, biraz da vicdanla yapılır. Bunu söylemek istediler. Şeyler. İnsanı duysal bir varlık olarak tanımladığımızda o insan merkezli bir dünyanın dışına çıkmış oluyoruz. Değil değil insanı acı çeken insanları acı çeken hayvanları da kucaklamış oluyoruz. Onlara da açılmış oluyoruz. Doğa'yı doğa'yı kurtarmamız için bize bizim yaptıklarımızdan ötürü doğanın hali bütün su, su, günah bizde bizim günahlarımız için doğa can çekişiyor ve bizden de bir insanlıktan da bir anlamda da intikam alıyor. Tek böyle tepki veriyor. bunu da kurtarmamız için, doğadaki canları da kurtarmamız için insanın öncelikle duy duysal bir varlık olarak tanımlamamız gerekiyor. Bu empati duygusunun da empati duygusuna, empati kapasitesine sahip bir varlık olduğunu söylemek insanın. Bunun bir önemi daha var aslında. Şimdiye değin dünyayı değiştirmek isteyenlerin ihmal ettikleri ya da kabul etmekte zorlandıkları, tereddüt ettikleri. Dünyayı değiştirmesi sorunu siyasi olarak olduğu kadar da ahlaki bir mesele. Etik bir mesele. Bunu gayet tabii. etik bir hareket olarak tanımlamakta tereddüte düştüler. Şu bu çok önemli bir şey. İşte bu yüzden insanı duysal bir varlık olarak tanımlamak önemli. Evet yani etik bir şey realist evet. gerçekçi deyince etik, etikten bahsetmek de gerçekçi olmayan bir şey. Hayalperestlikmiş evet. gibi gösteriliyor yani. Etik, etikle ahlakı ayırıyorlar. Ben az, ayırmadan kullanıyorum. Bizim ben de, öyle, ben de kes... öyle. Yani ahlak da diyebiliriz. Ahlaktan bahsettiğinde dünyayı değiştirmek isteyenler bu, bu, bu, bu, bu muhafazakarlıkla suçlanıyorlardı. Bu yüzden de bu ahlaki bir akım olduğunu, ahlaki bir hareket olduğunu dünyayı değiştirmenin bu idealin siyasi bir ideal olduğu kadar da ahlaki bir amaç olduğunu kabul etmekte zorlandılar ama edilmeli. Kabul edilmeli. Başka da çare yok zaten. Peki bir ara verelim ve müziğimizi dinleyelim şimdi. Pat Smith'ten People Have the Power adlı şarkı, ünlü şarkıyı dinleyelim. People have the power, Patti Smith'in şarkısına kulak verdik. Patti Smith'te ben gidemedim ama çok başarılı konserler vermiş burada. Arkadaşlarımız naklettiler. Kendisi çok entansif bir kadın Ozan. Aynı zamanda. Evet, Cuma adlı adamlarda Açık Radyo 94.9'da ne konuşuyoruz? Ne ee... konuşuyoruz? Kapitalist dünya sisteminin krizlerinden ve bu krizin sonuçlarından ama bunun ya artık yakınmanın da ötesine geçmek, yürütülmekte olan mücadelelerin nasıl örgütlenebileceğini, nasıl etkili olabileceğini, ezilenlerin, mağdurların, iradelerin nasıl etkili kılabileceklerini dair konuşuyoruz. Tabii ki bir çözüm de önermek gibi bir şeyimiz yok. Bu kesit çözümler zaten bu hareketlerin yürütülmekte olan hareketlerin doğasına, özüne aykırı açık uçlu, esnek politikalar işte kesin, kesin bir örgütlenme modeli sunduğumuzda eleştirdiğimiz <gülüyor> turzağa düşerek evet, kendi ben bu arada bir şey daha soracağım bu krizden bahsetmeye başladık giderek de daha sık ben de kendim Hatta işte her düzeyde bir kalime almaya düzeyde. çalıştığımız kitabın evet. da adını bir, bir çeşit iklim krizi olduğunu iklim bir çeşitli iklim krizine doğru sürüklenmekte olduğumuz, içinde olduğumuzu içinde olduğumuz Hatta <gülüyor> söyledim. Şimdi bu kriz kelimesinin sık sık söyleniyor ama galiba biz hiç konuşmamıştık. Çince'de Çin bu ideogramlarında iki şeyden halkadan oluştuğu tabirca caizse söylenebiliyormuş. Bir tanesinde bir felaket aynı zamanda da bir fırsat. Evet. Doğru. Çok güzel. Yani çok, çok bir doğru, yin doğru. yang meselesi Hı. olduğu kriz böyle ifade ediliyormuş. Evet, Şimdi ben bu küresel iklim krizine iklim değişikliğinin getireceği duruma da biraz öyle bakmaya çalışıyordum. Kitapta da onu yapmaya çalıştım. Yani şu var. Bu insan insanlığın ya da insan kızının ilk defa bundan bir işte biraz önce sözünü ettiğimiz gibi dayanışma ve kendini toparlayıp aklını başına alıp bir doğaya da kendi döngüsünü kendi Hı -hı. içindeki evet, bulunduğu evet, evet. insanın ve diğer canlıların da içinde bulunduğu döngüyü Hı -hı. doğaya iade etmek için bir fırsat yaratabileceğini de düşünüyordum. Zaten bunu yaratamazsa felaketle kalıp evet. silinip süpürüleceği ve senin de dediğin evet. gibi doğanın intikamına evet. maruz kalarak bekle yok olacağını Fakat... da söylemek mümkün. Kriz sistem olduğu için değişik çok Bütün alanlarda var bir kriz. Yani, evet. Yani küresel iklimle bunlardan ekolojik kriz, ekonomik kriz hepsi birbirine bağlı. Mücadelenin de zor olan yönü bütün cephelerde çarpışmayı gerektiren bir şey. Evet ve üstelik yani, işte tekrar tekrar çarpışmaya. İnsan emeğinin kurtuluşu evet önemli ama hayvanların kurtuluşu da artık önemli. Yani perspektifimiz çok geniş Dedi. 19. yüzyılda da bu kadar perspektifini geniş tutanlar vardı. Ama şimdi daha bu da, çok daha önem kazanmış oluyor. Çünkü felakete doğru da yaklaşıyoruz. Evet. O krizin felakete doğru yaklaşıyoruz. O Yani tren raydan çıkma noktasında uçuruma doğru gidiyoruz belki. Onu tut, şey yapmak lazım. Bu bir felaket tellallığı değil. Ama o Çinlilerden aktardığın o geleneksel Çin düşüncesinde doğru. Öyle felaketler aynı zamanda madalyonun bir yüzü. Her kriz bir felakettir. E, felaketle daha büyük yıkımlarla, daha büyük sefaretlerle sonuçlanabileceği gibi kökü değişimlere evet, değişim fırsatı. Değişim Acaba ya. kullanabilecek miyiz Evet, işte insanlığın önüne öyle bir fırsat gelmiş bulunuyor bir tek. Ama bir olumlu yönü var, bir de son derece olumsuz yönü var. Bu karamsarlık, karamsarlığı örgütlemek karamsarlık Mücadeleyi bırakmamak gerekiyor ve bütün cephelerde örgütlemek, mücadele etmek. Bunun için de dediğimiz gibi ortak bir dil oluşturmak gerekiyor. Ortak bir zeminde herkesin de birbirinin deneyiminden öğreneceği çok şey var. Şimdi... 1960'lardaki mücadelenin zaafları da olabilir ama onun bize bugünkü açısından o örgütlenme açısından yararlanabileceğimiz pek çok şey de vardı. Bir dalga olarak yükseldi ve etkisini de uzun süre korudu ve hiçbir şey artık 1960'lardan önceki gibi olmadı. Kabul edelim ya da etmeyelim bazı haklar geri alındı 70'lerde doğru yeni sağ yükseldi. Kazanılmış olan hak ve özgürlüklere karşı amansız, acımasız e ve utanmazsızca bir saldırıya geçti. Ama yine de 60'lardan çok şeyde kaldı. Ön özelliklerden bir tanesi dediğim gibi o bilimsel sosyalizmin... E den dışına çıkar. Tanımın dışına çıkarak, sol ortodokslukların dışına çıkarak, onlara karşı gelerek de bir meydan okumaydı. kapitalist sisteme karşı olduğu denli de ve romantizmi geri getirdi. Şu var, Karl Marx, genç Marx, bir hayli romantik ama sosyal bilimsel bir sosyalizm inş, kurma teorisini kurmaya çalıştıkça da ütopiyacılara karşı bakışı değişiyor. Hı. Bilimsellik, o, sonuçta o teorisi realist bilimsel realist siyaset teorisinin içerisine dahil oluyor. Bu realist teorinin ilk yazanlardan biri belki de Macquellie, Prensi. Batı siyaset evet. bilimindeki ilk realist eser. Ama sol düşünce, romantizmi dışta bıraktığında, romantik düşünceye, ütopyacı düşüncelere sırtını döndüğünde bu realist geleneğin içerisine saplanmış oluyor. Dolayısıyla hem batıdaki o komünist partilerin örgütlenme biçimlerine, bol şefik tarzı örgütlenme, hem de birinci enternasyonelden itibaren, itibaren Marx'ın savunduğu örgütlenme biçimlerine karşıydı 1960'lar. Charles Taylor'ın bir lafı var. Az önce sözünü ettiğim John Matsun'un kitabında da alıntılanmış o. Ee, hiçbir sol teorisyen 1960'larda romantik şairler kadar etkili olmadı. Bir şeyler kadar etkili olmadı diye bir sözü var. Bu abartma gibi görülebilir ama gerçekten de 1960'lar siyasete, sol siyasete romantizmin geri geldiği şeylerdi bir dönemdi. Evet. Bu bakımdan önemliydi. E, romantik bir düşünce yapısına sahipti. Sloganlarında, her şeyinde, eylem biçimlerinde de e, bu vardı. Şimdi bunu geri, tekrar geri getirmek lazım. Bu bir, önemli bir model değil. Model sunmuyor ama bir esin kaynağı olabilir. Bunun için de öncelikle insanın o siyasetin e, düş, düş gücüyle... İmgelemle yapılabileceğini ve insanın az önce de söylediğimiz gibi duysal bir varlık olarak tanımlamak ile rasyonel bir varlık evet, olarak evet ama duysal bir varlıkta insan. Duysal bir varlık empati duygusu geniş bir dayanışma yaratabiliyor insanlar arasında ve bu dayanışma siyasi bir toplumu yaratabiliyor. Empati duygusu duysal varlık olarak insanın siyasi bir özneye içinde yaşadığı toplumu o düzeni dünyayı olumsuzlayan onu reddeden. Büyük red, Mark Hüzen'in dediği gibi her cephede reddeden, bütünle reddeden siyasi bir özneye dönüştürebiliyor. Bu çok önemli. Ama bunun kaynağı biraz empati. Şimdi eski düşüncelerimize bağlı kaldığımızda e, duysal varlık, du rom romantizm, bütün bunlar saçma, saçma olarak nitelendirilebilirler. Yani e, her şey önemlidir, sınıf mücadelesi önemlidir, sınıf bilinci önemlidir. Vicdan da bunlar kadar önemlidir. Tas tamam öyle bence. Şey, yani insanı siyasi bir özne, içinde yaşadığı toplumu değiştirmek isteyen, köklü biçimde değiştirmek isteyen siyasi bir özne, kurucu bir özne alabilmesi için biraz vicdanın ve şey, etiğin, bir temel oluşturabileceğini düşünenlerdenim ben. Burada iki kez attıfta bulundum. İsmi söz ettim kitaptan. Postmodern Prens adlı bir kitap. John Sambot Matsu'nun yazdığı bir kitap. Genç bir akademisyenin yazdığı. Orada metahumanizm diye bir kavramlaştırmış. Yani empati duygusunun siyasi, siyasi özgürleştirici siyasetlere temel olabileceğini ileri süren bir tezi var. Olabileceğine dair bir tezi var. Metahümanizm ya da bir başka türlü bir şey de söyleyebilirsiniz. Öne kavramlaş onun kavramlaştırması öyle. Ama hı hı. şunu kabul edelim. Gerçekten de o etik bir hareket olarak siyasi olduğu kadar da etik bir hareket olmasının önemini vurgulaması. Ama birçok noktada itirazım var. Ee, John Sambol, Matsu'ya. Postmodern prens koymasının esin kaynağı Gramsci'nin prensi, modern prensi. Hmm. Gramsci'nin e, çelişik bir şey hesapladım. Yani, onu söylemek istiyorum. Gramsci'nin parti anlayışının e, bu yeni günümüzdeki yeni toplumsal hareketlerinin e, model demiyor. O da model sözünü kullanmıyor ama esin olabileceğini söylüyor. Postmodern bir duyarlılığı paylaşmamakla birlikte. Şimdi bu açıkça Gramsci'nin parti anlayışında az ya da çok herkes bilir ki Bolşefik parti anlayışından çok da farklı değildir Genç Gramsci Torino'da iş fabrikala işgal gelene katılmış olan işçi konseylerini desteklemiş olan Gramsci ile e, hapishane defterlerini yazan Gramsci arasında Neyse, biraz fark vardır. Fark var, yani evet. o Daha özgürlükçü Gramsci biraz da şeydi partinin modern prensin e, Marksı İsa'ya Lenin'i de e, Aziz Paulus'a benzetir. E, düşüncesini evrenselleştireceğini söyler. Ve e, yeni bir hareketinde Hristi, e, protestan reformundaki gibi olabileceği hem bir yönüyle e, Fransız devrimi hem protestan reformu ama yeni bir hareket işte protestan reformuna benzettiğinizde bu teolojiden alınan analojiler kurduğunuzda yeni bir ruhban sınıf o öncü olan Öncülük eden yeni bir ruhban sınıf olarak e, ne kadar sekülerlik iddiasında bulunursa bulunsun yeni bir ruhban sınıfı ortaya doğru Tarihin bize gösterdiği ve kaçınmamız gereken şeylerden bir tanesi de bu bence. Evet, bu seküler bir ruhban sınıfı kuruyor. Evet. Yani ruhban ama seküler bir ruhban evet, olabilir evet. pekala olabilir bu. Öncü ama... Bu kitlilenin üzerinde de bir İşçisi, şey baskısı var. Evet, kitlilenin öncü kolu olan e, parti ve partinin de öncü kolu olan bir merkez komitesi evet. var yani. Ya yani o öncü o kadar evet. o öncülük o gerçekçi politikalar adına kitleleri yönetiyor. Ve empati de demin söz ettiğimiz, üzerinde vurguladığımız ve kimilerince de çok önemsenmiş şey, küçük görülen devrimci siyasetlerde, özgürleştirici demokrasi mücadelesinde hiç yeri olmadığı söylenen o empati duygusu hemen bir yana atılıyor. Yani e, Kronstadt'ta John Sambot Matsu'nun da kendi içinde çelişkisi var aslında. O, öncü, o reyeni ruhban sınıf Kronstadt'ta isyancı denizcilerin e, etkisiz kılınması, onların... E, ...imha edilmesi için emir veriyorsa... ...bu bir gerçekçi siyasettir. Burada empati... ...duygusu hiçbir zaman yoktur. Kulakların kurulmasında... ...hiçbir empati duygusu yoktur. Ama bu öncünün verdiği kararlar bunlar. Öncünün o yeni ruhban sınıfın verdiği kararlar. Ama şunu da söylemek gerekiyor aslında. Postmodern prensi... metahumanizma kavramıyla ilişkilendirirken de... ...aslında... ...tuhaf bir şekilde, kendisiyle... ...çelişkili bir şekilde... ...pek de şeyin... ...örgütlenme biçimine uymuyor. Yani... Gramsci'nin savunduğu şeye, örgütlenme parti anlayışını. Orada bir şeyi var. Onu da teslim etmek gerekiyor. Hı -hı. Ee, şu, Sambon Matsu'nun tezlerinde. Ee, yani sonuçta şunu söyleyeceğim. E, modern prensin ben çok esin kaynağı dahi olabileceğini yeni örgütlenme biçimlerinde orada pek şey değilim. Ee, de şöyle... Gramsci'nin yani evet, bir, evet. öyle bir şeyi Önemlidir yani. Evet. E, Stalin'in e, Hangi koşullarda yazdığını da bakmak gerekiyor. Yani faşizmin yükseldiği koşullarda, faşizmin zindanlarında yazdığı öyle bir örgütlenme biçimini öngörmüş olabilir. Ama şunu da kabul etmek gerekiyor. Ota Muhle'nin söylediği gibi e, Bolşefikler'e karşı savaşmadan faşizme karşı savaşamazsınız. Sözü de çok önemli bir sözdür bence. Evet, evet, aynen öyle. Pekala biz müzikle devam edelim. Şimdi... Loose first, grubundan din, the, the ruling class. sidewalk on my block the other day yeah it's a fact check it's sorry Charlie honey he's back from LA so soon you better turn it around yeah Christ is on his way across town was getting tired of hanging around yeah he's back, check smoking crack find him if you wanna get Supper with the upper management of a new regime. He's in a new jacket, tax bracket, sandals, and a dark pair of jeans. He's got deductions right down the line, dependent claims on all of mankind. Have no fear, he's right here. Sidewalk on my block the other day Yeah, it's a fact check it Sorry, Charlie, honey, he's back from the grave You better turn your frown upside down Christ is on his way across town He was getting tired of hanging around Yeah, he's back, Jack, shooting smack, finding Adlı şarkı dinledik Luz Föz'dendi bu Ve şimdi Cuma adlı adamlarda Devam ediyoruz Elimizdeki bugünkü Konuşmalarımızın temelinde yatan kitapta da John matsu'nun Postmodern Prince Alt başlığı da Eleştirel kuram Sol strateji ve yeni bir siyasi Öznenin oluşumu Şeklinde verilmiş Bu bağlam yayınlarından Araştırma dizisinden yayımlanmış bir kitap Emre Ergüven'in çevirisiyle. Evet kapitalist evet. toplumda nasıl örgütlenebilir ve krizi her alanda gelişmekte olan krizi de göğüsleyebiliriz şeklinde bir tartışma ya da ufak ufak yapmaya çalışıyoruz tartışmayı da. Demin senin küyeni verdiğin o kitap John Sambot Matsu'nun. Aslında Negri ve Hart'ın o imparatorluk tarzı kitap çoğul Luku gibi yeni bir bakış getiren kitaplarından bir tanesi. Belki onlar kadar ses getirmiş bir kitap değil, popüler olmuş bir kitap değil. Öbürleri yeni 21. yüzyılın komünist yeni komünist manifestosu falan gibi nitelemelerle karşılandı. Ama ilginç bir okuma, dediğim gibi yani eleştirilebilecek yanları da var. Tabii her şey kitap içinde geçerli bu. Benim eleştirdiğim noktalardan bir tanesi Gramsci'nin Machiavelli'nin prensini temel almış olan Gramsci'nin modern prensini yeni örgütlenmeler için, yeni toplumsal hareketler için e, önermesi. E, ama sonuçta bir kez daha söyleyeyim, postmodern prens de modern prense pek benzemiyor aslında. Yani o kadar katı bir şey yapısı yok, Ös, katı yapısı yok çünkü e, empatiyi de çok öne çıkaran bir şey, e, örgütlenmeyi. ...tarzını öneriyor Sambul Matsu. Prens'in Batı siyasal düşüncenin... ...ilk realist eseri olduğunu söyledik. Siyasal düşüncedeki önemli eser... ...ilk realist eser. Daha sonra da belki... ...onun hemen yanında da... E, ...Hobbs'un Leviathan'ı koymak e, gerekir. Çok önemli elbette bunlar. E, hükümdarların siyasal iktidarı... ...feodal dönemin dağılmakta... ...olan bir düzenin karşısında... ...nasıl o şehir devletlerinin kurulabileceğini... ...birliğin sağlanabileceğini... ...üzerine kafa yorularak yazılmış bir kitap bu. O tarihsel koşullarda yazılmış... Burada hükümdarın siyasal iktidarı nasıl kullanabileceğini söylüyor. Bir teze göre o kadar yetkiler veriyor ki iktidarını kullanması için önünde hiçbir ahlak şeyi yok. Gerçekçilik adına siyasi iktidarı gerçekçi biçimde kullanma adına prensin hükümdarın hiçbir etik kaygısı taşımıyor. Bu yüzden de zaten ahlakçıların yerden yere vurdukları bir düşünürdür Machiavelli. Ama bir yandan da ironik bir yönü olduğu da söylenir Machiavelli'nin. Yani halkı, iktidarın, prensin iktidarına karşı nasıl korunabileceğine dair ipuçları verdiği de söylenir bu kitabın. Öyle de okunması da mümkün elbette. Mümkün evet ve yani kesinlikle tabii böyle indirgeyici, <gülüyor> tek, evet. düze, iki boyutlu bir kitap olarak görünmemesi gerektiğini düşünüyorum prensin. Yani hükümdar mı, prens mi diyeceğiz. Evet. Yani Machiavelli'nin bir başyapıt niteliğinde aslında. Çok kuvvetle evet. eleştirebiliriz evet. ama bir Temel bir ekolün de kurucusu tabii, tabii, tabii. olarak bakılması tabii. ve çok şey çıkarılması mümkün kitaptan. Tabii öyle. Gramsci de bu Macbeth'in ilkelerinde ama daha yaygın olan görüşü savunarak yani nasıl toparlayıcı birleştirici olabileceğini prensin. Evet. Kolektif bir iradeyi nasıl birleştirebileceğini e, dair o yaygın görüşleri e, benimsiyor ve modern prens de bu görüşler üzerinde temellendiriyor daha doğrusu. Yani o aykırı tersi okumayı yapmıyor Gramsci. Evet. Modern prens evet. onun e, daha yaygın görüşe, geçer genel geçer görüşe e, dayanıyor. Bunu... Modern prensin bu gerçekçi örgütlenmenin, ilkelerin, gerçekçi siyasetin nasıl sosyalist devrimi için, sosyalist devrim amacıyla uygulanabileceğini, yani Machiavelli'nin o prensiyle, prensdeki görüşleriyle Marx'ın tarihsel materyalizmini birleştirmeye çalışıyor. Bu tarihsel koşullarda yazılmış, dediğim gibi hapishanede, faşizmin, Mussolini faşizminin yükseldiği bir dönemde hapishanede yazılmış bir hapishane notlarında giriş yapmış modern prens'e. Bir de tabii düş kırıklığı da var. İşçi sınıfının bir omuz omuza çarpıştığı fabrika mücadele ettiği işçi sınıfının faşizmi saflarına kaydığını görüyor şey, Gramsci bu da şey, evet. İtalya'da işçi sınıfının büyük bir kısmı önceleri şeyden sol sosyalist fabrika konseyleri kuruyorlar. Bir müddet sonra da fa, e, Mussolini destekliyor işçi sınıfı. Bir yandan sosyalist hareketin bütün dünya üzerinde egemen olmak istemesi, kendi iradesini, otoritesini dayatmak istemesi. Sosyaletler so, bilindeki sosyal, Bolşefik Parti'nin bütün bunların böyle bir siyasal iklimde de yazılmış. Ama sonuçta e, yeni toplumsal hareketlerinde de bana göre... Öyle tam model olarak alabilecekleri bir şey değil. Bir şey daha var kitapta John Sambos'un oldukça başarılı ama tartışılabilir bir bölümü. Yani onları o bağlantıları kurmak, o okumaları yapmak da çok önemli. Onun her yazılan kitabın da emeğin hakkını da vermek gerekir. Gramsci ile Foucault'u karşılaştırdığı bir bölüm var. Arkeolog, bilgi arkeoloğu, söyleme arkeoloğu olarak Gramsci ile Foucault ile e, prens olarak modern prens Gramsci karşılaştırdığı bir şey var. Foucault'un eleştirdiğini ama stratejik siyasetlere büyük bir zarar verdiği savında John Sambon, Matsu. Yani ey Pratiği olmayan bir teori ortaya koyduğu kanısında Foucault için. Foucault için eyleme, eyleme örgütlüyle bütünle karşı olduğu söylenemez Foucault'un. Hapishaneden iyileştirmesi için, örgütlü, örgütlülerin içerisine girmiş akıl hastanelerinin için, örgütlü, göçmen işçiler için. E, radikal tavırlardan, radikal eylemlerden yana olmuş birisi Foucault. Ama Foucault'un önerdiği o mikropolitikalar, bireysel kültürel... E, Politikalar gerçekten de bizim konuşmamızın başında sözlüğünü ettiğimiz o büyük dünya sistemi olarak kapitalizmi köklü biçimde değiştirmeye yeter mi? Orada etkili olur mu? Bu, bu e, tartışılabilecek şey yani. çok. Ama, şeymiş, ama o sistemin iktidar tabii. yapılarını, iktidarın nasıl işlediğini, nasıl toplumun do bütün dokularına yayıldığında çok daha iyi evet, gözlemlemiş biri. Ama yaşadıkları dönemleri tarihsel bağlamlarından koparamayız hiç kimseyi. Yani birisi faşizm İtalya'sında yazmış. Birisi savaş sonrası Fransa'nın da yazmış. Yani liberal toplumun eleştirisi var şeyde. Liberal Ama liberal toplumun nasıl otoriter bir toplum olduğunu kökünde gerisindeki otoriterliğin saklı olduğunu ortaya koymuş Foucault. Foucault. Bu yüzden de ikisini farklı olarak dikkate almak ve okumak gerekiyor bence. Yani Foucault'un eylem siz olduğu eylemi reddettiği görüşüne katılmak e, mümkün değil. E, ama bir yandan o şu da do doğru. O mikropolitik direnişin bireysel kültürel mücadelelerin gerçekten de siyasi, hukuki, siyasi sistemi köklü biçimde değiştirebilir mi? O ayrı bir tartışma konusu. E, şimdi şunu söylemek gerekiyor herhalde. Ö önerdiği sonuç olarak e, John Sambo Matsun'un Taakkümün bütün biçimlerini, taakkümü doğrudan doğruya e, hissetmesek de, e, taakküm'e karşı çıkmayı, e, çıkmayı bir yaşam felsefesi haline getirmemiz gerekiyor. Orada yaşam felsefesi haline getirmek demek, yaşamın da düşüncelerini birleştirmek demek. Yani bu felsefeyi, bu düşünceleri tahakküme karşı olmayı doğanın, insanın, bir insanın bir başka insan üzerindeki, insanların hayvanların üzerindeki, erkeğin kadın üzerindeki tahakkümüne karşı olmak ve e, bunu bir yaşam felsefesine getirmek, evet. bunu hayat eyleme dökmek Evet, demek. eylemle evet. söylemin birliğini evet. sağlamak ve evet. hayati etik problem de evet. burada zaten işte. Bu. Evet, bu siyasi olduğu kadar da etik bir tabur. Evet. Ve bunun dünyayı değiştirme idealinin etik bir ideal olduğunu söylemekten de kesinlikle kaçınmamak gerekiyor. Bu konudaki sol fazlasıyla tereddüt etti. Fazlasıyla çekin çekin Evet, özellikle neoliberal dönemde çok büyük bir taarruz geldi çünkü. Bütün bunların hayalperestlik işte evet. kafası bulutlarda dolaşan kimseler tarafından evet. bunun hiçbir yeryüzündeki gerçek bir şeye tekabül etmediği, gerçeklik temeline tekabül etmediği yolunda taarruzlar geldi. Yani bu noktada belki Gandhi'de mesela, Muhandas Gandhi'de tekrar bir sözünü hatırladım şimdi. Yani değiştirmek de, değiştirmek istediğin dünyanın değişimin kendisi ol diyor. Ve bir ikinci bir şey daha söylüyor. Yani değiş, dünyayı değiştirmekten daha önemlisi kendini değiştirmek hı hı. diyor. Bunların şimdi ben daha e, önemli olduğunu düşünmeye başladım. Yani Gandhi'nin düşünce tarzının da tekrar bir daha ele alınıp bin yıllık binlerce yıllık Hindu... E, felsefesinden de tabii alı, alarak getiriyor evet. bunları evet. Doğru. Yani sonuçta değiştirmek istenilen sadece bir iktisadi düzen değil, bir iktisadi düzenin yerine bir başkası düzeni geçirmek meselesi değil. Çok köklü. Bütün alanlarda yapılacak bir şey, köklü değişiklik. Ve diyorsun. kendini de değiştirmeyi muhakkak surette o, tabii, içeriyor işte. Kendinin söylediği söyleyeyim. o. Doğru. Yani devrimi, o geleceğin toplumunu şimdiki anda da yaşamak aslında. İnsan kendi öyle. benliğini reddederse özgür bir siyaseti de yürütemez. 1960'ların getirdiği en önemli özelliklerinden bir tanesiydi. Şimdiki anı devrimci kılmak, dev şimdiki anda da yaşamak. Bugünden o kendi hayat biçimini olarak kurmak onu. Bu çok, çok çok da önemli bir şey. Sonuçta yaratılacak olan dediğim gibi bir ekonomik düzen yeni bir ekonomik düzen değil. Yeni bir insan Sartre'ın sözünü çok alıntıladım bugün ama her söz ağzını açtığında insanın vicdanı olarak konuşmuş olan Sartre'ın söylediği gibi yeni bir insanlık imgesi yaratmak burada söz konusu olan. Ve bu... Yeni bir insanlık imgesi olarak tanımlıyorsak, geleceğin o, önümüzdeki projeyi, bu tek, tekrar vurguluyorum, siyasi olduğu kadar da etik bir ideal, etik bir amaç. Evet, bir müzik daha e, dinleyelim. The Decemberists geliyor şimdi de. Here I dreamt I was an architect.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 side world, but the angles and the corners, even though my work is unparalleled, they never seem to meet, the structure fell about our feet. my marionettes countess and courtesan have fallen beneath my tender hand when their husbands were not around but you my soiled teenage girlfriend while you furrow like a lioness and we are vagabonds we travel without seatbelts on we live this Try. Sembrist'den dinledik Here I Dreamt I Was An Architect ve Cuma Adlı Adamlar programımızın da sonlarına doğru yaklaşmaya başladık bu konuşmalarla. Aslında Postmodern Prens adlı kitabından John Sanbon matsudan çıkarak ama çok uzun bir doğanbaşlı bir evet. kapitalist toplum eleştirisi değiştirme yönleri üzerinde konuştuk Halil Turhanlı ile birlikte. Evet. Çok karmaşık bir konu elbette. Evet. Burada etik, toplumsal hareketlerin, yeni toplumsal hareketlerin kendilerini etik hareketler olarak da tanımlamaların gerektiği vurguladık. John Sambol Matsu da bu konuda, onunla da hemfikiriz aslında. Başkalarının çektikleri acılar karşısında mütesir olmak. Bu insanlar arasındaki dayanışmanın temeli olabilir. Böyle bir dayanışma, toplumsal dayanışmanın temeli olabilir. ...ve toplu, siyasi bir hareketin de temeli olabilir empati. Şimdiye kadar çok fazla üzerinde durulmamış bir şey bu. Duysal varlık bu. Öncelikle ama insanın duysal bir varlık olduğunu e, kabul etmek gerekiyor. Rasyonel olduğu kadar da duysal bir varlık olduğunu kabul etmiyor. Hatta biraz daha fazla duysal yönüne insanın önem vermek gerekiyor. Böyle ahlakı bir yaşam felsefesi, önerdiği yaşam felsefesinin temelinde ahlak var, etik var. E, dediğim gibi şimdi de fazla üzerinde durulmamış bir şey... E, insanı e, empati kapasitesinin üzerinin önemini vurguladığımızda, duysal bir varlık olarak tanımladığımızda, insan merkezli bir hareket olmaktan da çıkarıyoruz. İnsan Aa, merkezli öyle. bir dünyanın dışına çıkmak istiyoruz. Doğayı da kurtarmak istiyorsak böyle hareket ediyoruz. Evet, yani insan merkezli bir dünya bakışıyla e, hiçbir yere varılamayacağı bir kainat Kesin. hatta. Yalnız dünya değil, evet. insan merkezli bir kainat bakışı dünya, var toplumu aslında. Gibi, d, toplumun yanında dünyayı kurtarmak gibi bir sorunumuz var artık. Evet, maalesef öyle ve ben şeyi de ilave etmek istiyorum yani empati e, kavramına ilave Sen sem düpedüz sempatinin de yani evet. sempatiyle de bakabilmek lazım e, aynı zamanda empati sempati ve dayanışma bütün bunlardan oluşacak bir hareket herhalde en tek e, çıkar yol gibi evet. görünüyor e, çok dağınık bu toplumsal hareketlerin pek çok alanda ekoloji e, kriz konusunda duyarlı olan daha onun gündeminin birinci maddesi olan hareketler var. E, emek e, eksenli hareketler var. ama bunların hepsi de aynı derecede önemli. Yani emeğin evet. kurtuluşu birini doğaya karşı doğa üzerindeki takvimin kaldırılmasına bağlı hayvanların kurtuluşu kadınların kurtuluşuna bağlı kadınların kurtuluşu da erkeklerin kurtuluşuna bağlı e, Gay ve lezbiyenlerin kurtuluşu e, düz cinsellerin kurtuluşuna bağlı hepsi birbirle çok yakından ilgili. bunların birini ihmal edemeyiz ve mücadelenin de aynı anda hep bütün cepheler bütün cepheler o halde ortak amanlı. Ve enerjilerin birlikte harekete geçirilmesi gerekiyor. Ama burada enerjileri harekete geçirecek olan herhangi bir örgüt, şey, bunların üzerine tahkim kuracak, bunlara öncülük, rehberlik edecek bir partiye ihtiyaç yok. Bu farklı bir şey, örgütlenme biçimini öngörüyor. Evet, alışmadığımız bir evet. düşünce tarzına ihtiyaç var. Evet. Çok alışmıştık. Peki, bunların bu... harekete geçmesi ama dağınık ve muhalefet gruplarının aynı gövdede birleşmemeli. O gövdede de birleştiklerini hiyerarşik bir yapı ortaya çıkıyor sonuçta. Ve o hiyerarşide hayır getirme. Evet. Nasıl olacaklarına dair çok kesin bütün şöyle şöyle şöyle olmalıdır. Alt alta çizeceğimiz bir şey de yok. Çünkü aksi takdirde bizde direktiflerden direktifler vermiş oluyorsun. Yani böyle Aynen bir şey değil. Öyle. Açık uçlu olmaları önemli. Yani siyasi önündeki sorunlara göre kendini hareket edebilmeler. Açık da açık uçlu. Evet. Pekala. Bugün de böyle bitiriyoruz. Ve son parçamızı da çalarak gene Patry onunla başlamıştık. Onunla bitirelim. Paths that cross. Birbirini kesen yollardan söz ediyor Patry Smith. Hepinize günaydın. Açık Radyo dinleyicisi Faruk Eczacıbaşı'na teşekkür ederiz. Feels so bad. Cuma adlı adamlar. So Hazırlayan ve sunanlar Halil Tuhanlı ve Ömer Madra.